Ekoloji Hareketleri gündemi Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları tarafından hazırlanıyor Günaydın Aslı Hanım Günaydın Merhaba Günaydın Merhaba Evet bugün Bodrum konusunu ele alıyoruz. Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasında nasıl bir ilerleme kaydedilebiliyor mu yoksa durum Hı -hı. kötü mü? E, merhaba, ismim Aslı Yoldas, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları'nın bir üyesiyim. E, kültür ve tabiat varlıkları deyince aklımıza ilk olarak sit alanları geliyor. İşte doğal sitler, arkeolojik sitler, kentsel sitler bunların birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece olanları var. Ee, Güneş sit alanları dışında koruma altında olan milli parklar, anıt ağaçlar, tescilli tarihi binalar var. Ee, bir yerin ya da bir varlığın koruma altına alınıp alınmayacağına geçen seneye kadar bölge koruma kurulları karar veriyordu. Ee, mesela bizim Bodrum'un bağlı olduğu koruma kurulu Muğla'daydı. Ancak e, 2011 senesinde yayınlanan 644 ve 648 sayılı kanun içinde kararname ile, kararnameler ile bakanlıkların görevleri ve teşkilat yapıları değiştirildi. Ee, bu kurullarında yapılan durulması değiştirildi. Artık kültür varlıklarının korunmasına kültür bakanlığına bağlı bir kurul bakıyor. Tabiat varlıklarına de çevre bakanlığına, çevre Şehircilik bakanlığına bağlı farklı bir e, müdürlük bakıyor. Ee, bu kanun içinde kararnamelerde bizim çok önemli bulduğumuz bir madde vardı. 17. madde. Bu 17. madde doğal alanlarının geleceğini tayin edecek olan bir maddeydi. Ee, yani tescil edilmiş sitlerin mevcut durumunun hukuki e, korumalarının devam edip etmeyeceğine karar verilecekti. Bu konuda bir ilerleme henüz yok. 6 aylık bir süresi vardı. Üzerinden yı, buçuk yıla yakın bir süre geçti ama henüz bir ilerleme yok. Ee, Bodrum dininde şimdi herkesin aklına gelen küçük beyaz badalı taş evler ve mandalina bahçeleri vardır. Ee, bu evlerin sayısı günümüzde çok azaldı. Bunların az bir kısmı koruma altında. Koruma altında olmayanlar ya çatısı çöktü ya yıkıldı ya da işte e, restore edilmediği için yok olup gittiler. E, bu şekilde koruma altında bir taş eviniz varsa e, bu evde tadilat yapmak ya da en ufak bir çatı onarım için Muğla Bölge Koruma Kurulu'ndan izin almanız gerekiyordu. Belediyeye başvurmanız gerekiyordu. Ee, bunu yapmadığınız takdirde hakkınızda cezai işlem yapılıp dava açılabiliyordu. Çok ağır yaptırımları olan ceza davalarında yargılanıyordunuz. Ee, bu durum hala devam ediyor. Bodrum'da en sık gördüğünüz ceza davalarından birisi budur. Ee, Kültür ve Tabiat Varkları Koruma Kanunu, Muhalefet ve Çevre İmar neden nedeniyle suçları. Ee, ama ancak sizin bu evinizde yapacağınız en ufak işlem bu tarz izinlere ihtiyaç duyarken e, atıyorum sizin doğal sit alanında bir bahçeniz var. Burada hiç bir inşaat yapamıyorsunuz. İşte e, ekolojik mimaride bir bina bile yaparken çok ciddi proje hazırlamanız lazım. Ama e, beş metrelerinizde ya da iki parsel yanınızda 50-60 hanelik siteleri görüyorsunuz ufka kadar uzanan bembeyaz evler. O yani bu tarz bir yatırımcıysanız eğer ve konut yatırımcısıysanız daha kolay. E, inşa eti faaliyette bulunabiliyorsunuz. Bu ev için standart var. E, mesela bizim burada Gümüşlük'te çok güzel Bodrum'a özgü bir musandralı beyaz ev vardı yolun kenarında. Bu evin bahçesindeki işte ağaçlar budandı. Buraya 20-25 hanelik bir site yapıldı. Allah'tan evi koruyorlardı. Ev hala böyle içinde yaşanılabilir nadir evlerden birisiydi. musandralı ev dediğimizde Bodrum'a özgü tipik bir taş evdi. Ee, bir sabah bizi arttırdım. baktığımızda bu evin yerinde olmadığını gördük. Ee, bir takım imar problemleri nedeniyle bu evden vazgeçildi. Bu evde koruma altında olmadığı için e, rahatlıkla yıkılabildi. Evet. Ee, sit alanlarıyla ilgili bir değinmek istediğim konu daha var. Bu sit alanlarının derecelendirilmesi, işte birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece olmaları hayta üzerinde bir çizgi çekiyorsunuz. Bu çizginin bir adım sağ tarafı birinci dereceyken bir adım sol tarafı ikinci derece oluyor. Halbuki e, bir yaşam alanı ya da arkeolojik bir tarihi kalıntının e, yoğunluğunun bir adımda değişmesi düşünlemez. Orada e, yılların birikimi vardır ve sadece bir çizginin ya yani o çizginin amacı aslında orayı imara açıp açmamaktır. E, bu tarz bir yaklaşımdan vazgeçmek lazım. E, koruma altına alınmak için farklı daha etkili yollar düzenlenmesi lazım. E, şu anda Türkiye'nin %3'ü kadar bir bölümü koruma altında. Bunun içinde hem arkeolüksütler hem doğal sütler hem müziği <gülüyor> parklar var. Yüzdeye vurduğumuz zaman e, %3 aslında gayet düşük bir rakam. E, bu rakamın e, Türkiye gibi bir yerde çok daha fazla olması beklenir. Hem doğal güzellikleri çok fazladır. Hem de tarihi e, arkeolojik alanları çok fazladır. E, şimdi koruma kurullarının nasıl çalışacağını tam olarak kestiremiyoruz ama e, bizim de birey olarak etrafımızda tespit ettiğimiz doğal güzelliklerin ve e, tarihi yerlerin korunmasını isteme hakkımız var. Çevre derneklerin ve yereldeki e, sivil toplum kuruluşların bunlara başvurma hakkı var. E, bu hakkımızı kullanıp kendi inventer çalışmalarımızı yapabiliriz. Ve yapmakta e, zorundayız herhalde öyle anlıyorum. Yani süreyi bitirdik. E. Bu değişiklik, bu değişikliğin de e, yani kötüye doğru olduğunu anlıyorum ben ama bunun yani üzerinde... Yani bu kurulun ikiye ayrılması aslında yani kültür ve tabiat parkları için ikiye ayrılmış olması bir çok büyük bir fark yaratmadı. Gümüşlük Muğla merkeze 250 kilometre ötede bu kurulda beş kişi var. E, bu 5 kişinin buradaki her faaliyete müdahale etmesi ve etkin çalışması düşünemez Düşünün Muğla gibi yer. Muğla'ya bağlı çok fazla ilçe ve çok fazla e, yer var. Alo. Evet dinliyorum. Pardon kesin zannettim. E, bu kadar uzaktan onlara müdahale etmesi düşünemez Yani ikiye ayırmak yerine belki daha küçük yerleşim birine de daha evet. çok kurul kurulsaydı e, daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Bunu takip etmeye devam edeceğiz Aslı evet. Çok teşekkür ederiz. İnan. Konuyu devam edeceğiz. Teşekkür takip ederim. Hoşçakalın. Ekoloji Hareketleri gündemi Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor.